İkinci söz, iki makamdır, birinci makam. Bismillahirrahmanirrahim. وَيَضْرِبُ اللّٰهُ اَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah insanlara misaller verir ki, düşünüp öğüt alsınlar. Ve وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Düşünsünler diye insanlara biz böyle misaller veriyoruz. Bir zaman iki adam bir havuzda yıkandılar. Hevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıklara vakit gördüler ki, acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir âlem ki, kemal intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Kemal hayretlerinden etraflarına baktılar. Gördüler ki, bir cihette bakılsa azim bir âlem görünüyor. Bir cihette bakılsa muntazam bir memleket.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 hem koca bir alemi bir meke suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın envaıyla tezyin eden ve ibret nûma mucizatlarla donatan bir zat, elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Onu tanımalıyız. hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. Öteki adam dedi, inanma. böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun. Ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. Arkadaşı cevaben dedi ki, ''Bunu tanımazsak, lakayt kalsak menfaati hiç yok. Zararı olsa pek azimdir. Eğer tanımasına çalışsak, meşakkatı pek hafiftir. Menfaati olursa pek azimdir. Onun için ona karşı lakayt kalmak hiç kârı akıl değildir. O serseri adam dedi, ''Ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum.'' Ben yani böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler tesadüfi ve karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim neme lazım? Akıllı arkadaşı ona dedi, senin bu temerrüdün beni de belki çokları da belaya atacaktır. Bir edepsizin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur. Yine o serseri dönüp dedi ki, ya katiyen bana ispat et ki bu koca memleketin tek bir maliki, tek bir saniye vardır, yahut bana ilişme. Cevaben arkadaşı dedi, madem inadın divanelik derecesine çıkmış, o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahra girip var edeceksin. Ben de sana 12 iki ile göstereceğim ki, bir saray gibi şu alemin, bir şehir gibi şu memleketin tek bir ustası vardır. Ve o usta her şeyi idare eden yalnız odur. Hiçbir cihetle nöksaniyeti yoktur. Bize görünmeyen o usta bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir. Bütün işleri mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdır. Birinci birhan. Gel her tarafa bak, her şeye dikkat et. Bütün bu işler içinde gizli bir el işliyor. Çünkü bak bir bir kadar kuvveti olmayan, bir çekirdek küçüklüğünde bir şey binler ve batman yükü kaldırıyor. Haşi'ye bir, ağaçların başlarında taşıyan çekirdeklere işarettir. Zerre kadar şuuru olmayan gayet hakimane işler görüyor. Haşi'ye iki, kendi kendine yükselmeyen ve meyvelerin sıkletine dayanmayan üzüm çubukları gibi nazenin nebatatın, başka ağaçlara latif eller atıp sarmalarına ve onlara yüklenmelerini işarettir. Demek bunlar kendi kendilerine işlemiyorlar onları işletiren gizli bir kudret sahibi vardır. Eğer kendi başına olsa, bütün baştan başa bu gördüğümüz memlekette her iş mucize, her şey mucizekar bir harika olmak lazım gelir. Bu ise bir safsatadır. İkinci bir han, gel bütün bu ovaları, bu meydanları, bu menzilleri süslendiren şeyler üstünde dikkat et. Her birisinde o gizli zattan haber veren işler var. Adeta her biri birer turla birer sikte gibi o gaybi zaptan haber veriyorlar. İşte gözünün önünde bak, bir dirhem pamuktan ne yapıyor? Haşiye bir tohuma işarettir. Mesela zerre gibi bir afyon hüzürü, bir dirhem gibi bir zeldali nuvatı, bir kavun çekirdeği, nasıl çuhadan daha güzel dokunmuş yapraklar, patiskadan daha beyaz ve sarı çiçekler, şekerlemeden daha tatlı,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 Altını gaybi avucuna aldı, bir et parçası yaptı, bak gör. Haşi 2. Unsurlardan cismi hayvani, halk ve nutfeden ziyayat-ı icat etmeye işarettir. İşte ey akılsız adam! Bu işler öyle bir zata mahsustur ki, bütün bu memleket, bütün eczasıyla, onun müz'i kuvveti altında duruyor. Her ağusuna rahm oluyor. 3. Nurhan Gel bu mütehrrik antika sanatlarına bak. Haşi 3, hayvanlara ve insanlara işarettir. Zira hayvan şu alemin küçük bir hiristesi ve mahiyet insaniye şu kainatın bir misal-i olduğundan adeta alemde ne varsa insanda nimunesi vardır. Her birisi öyle bir tarzda yapılmış. Adeta bu koca sarayın bir küçük mushasıdır. Bütün bu sarayda ne varsa...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 Belki birer dellal, birer inanmama hükmündedirler. lisan halleriyle derler ki, biz öyle bir zatın salatıyız ki, bütün bu alemimizi bizi yaptı ve suhuletle iade ettiği gibi kolaylıkla yapabilir bir zattır. Dördüncü burhan, ey muennik arkadaş, gel sana daha acibini göstereceğim. Bak bu memlekette bütün bu işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Bir halette durmuyor. Dikkat et ki bu gördüğümüz camit kesimler, hissiz kutular birer hakim-i mutlak suretinin Adeta her bir şey bütün eşyaya hükmediyor. İşte bu yanımızdaki bu makineye bak. Dünya öyle İşte onun teziniatına ve işlemesine lazım lavasını ve maddeler uzak yerlerden koşup geliyorlar. Haşiyede makina meyveden ağaçları işaretler. Çünkü yüzer tezgahları, fabrikaları incecik dallarında taşıyor gibi. Hayret yaprakları, çiçekleri, meyveleri dokuyor, süslendiriyor, pişiriyor, bizleri uzatıyor. Halbuki çam ve katran gibi muhteşem ağaçlar, kuru bir taşta tezgahını atmış, çalışıp duruyorlar. İşte oraya bak, o şuursuz cisim, dünya bir işaret ediyor. En büyük bir cismi kendine hizmetkar ediyor kendi işlerinde çalıştırıyor. Haşiye 5, hububata, tohumlara, sineklerin tohumcuklarına işarettir. Mesela bir sinek, bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır. Birden o koca kara ağaç yapraklarını o yumurtalara bir rahm mader, bir beşik, bal gibi bir gıda ile dolu bir mahzene çeviriyor. Adeta o meyvesiz ağaç o surette zirut meyveler veriyor. Daha başka şeyleri bunlara kıyas et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 hem birbirine misil, hem birbiri içinde bulunsun. Bu intizam bozulmasın, ortalığı karıştırmasınlar. Halbuki bu koca memlekette iki parmak karışsa karıştırır. ki bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulunsa karıştırır. Nerede kaldı? Hadsiz, hakim, mutlak beraber bulunsun. Beşinci bir han. Ey vesveseli arkadaş! Gel bu azim sarayının akışlarına dikkat et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 bir harfte bin kitabı yazabilirsin, bir nakışta milyonlar sanatı derç edebilsin. Çünkü bak bu taşlardaki nakşar, her birisinde bütün sarayın nakışları var, bütün şehrin tanzimat kanunları var, bütün memleketin teşkilat programları var. Haşi'ye altı, şeceri hırkatın meyvesi olan insana ve kendi ağacının programını ve diri sesini taşın meyveyi işarettir. Zira kalem kudret, alemin kitabı kebirinde ne yazmışsa, İcmalini mahiyet-i yazmıştır. Kalemle kadar Dağ gibi bir ağaçta ne yazmışsa tırnak gibi meyvesinde dahi derc etmiştir. Demek bu nakışları yapmak bütün memleketi yapmak kadar harikadır. Öyleyse her bir nakış, her bir sanat o gizli zaten bir ilannamesidir, bir zatenidir. Madem bir harf katibini göstermeksizin olmaz, san atlı bir nakış karşını bildirmemek olmaz. Nasıl olur ki bir harfte koca bir kitabı yazan, bir nakışta bin nakşı nakşeden nakkaş, kendi kitabıyla ve nakşıyla bilinmesi 6. bir hal, gel bu geniş ovaya çıkacağız. Haşidir bahar ve yaz mevsiminde zeminin yüzüne işarettir. Zira yüzbinler muhtelif mahlukatın taifeleri birbiri içinde beraber icat edilir. ruh zeminde yazılır. Galatsız, kusursuz, kemal-i değiştirilir. Binler sofrayı rahmanla açılır, kaldırılır, taze taze gelir. Her bir ağaç birer buracı, her bir bostan birer kazan hükmüne geçer. İşte o ova içinde yüksek bir dağ var, üstüne çıkacağız. Ta bütün etrafı görülsün. Hem her şeyi yakınlaştıracak güzel ürünleri de beraber alacağız. Çünkü bu acip memlekette acip işler oluyor. Her saatte, hiç aklımıza gelmeyen işler oluyor. İşte bak! Bu dağlar ve ovalar ve şehirler birden değişiyor. Hem nasıl değişiyor? Öyle bir tarzda ki milyonlarla birbiri içinde işler gayet muntazam surette değişiyor. Adeta milyonlar mütemadi kumaşlar birbiri içinde beraber dokunuyor gibi pek acil tahabulat oluyor. Bak o kadar ünsiyet ettiğimiz ve tanıdığımız çiçekli mi çekli şeyler kayboldular. Muntazaman yerlerine ve mahiyetçi onlara benzer.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 Hem öyle sahadet perverane sofralar kuruyor ki, bütün bu memleketin halklarına, hayvanlarına, her bir taifesine has ve layık, belki her bir terkine mahsus ismiyle ve resmiyle bir tabla nimet veriliyor. İşte dünyada bundan muhal bir şey var mı ki? Bu gördüğümüz işler içinde tesadüfi işler bulunsun veya abez ve faydasız olsun veya müteaddit eller karışsın veya ustası her şeye muktedir olmasın. Veya her şey ona müstahlar olmasın. İşte, ey arkadaş, haddin varsa buna karşı bir bahane bul. Yedinci bu 7. Ey arkadaş gel, şimdi bu cüz'iyatı bırakıp saray şeklindeki bu acip alemin eczalarının birbirine karşı olan vaziyetlerine dikkat edeceğiz. İşte bak, bu alemde o derece intizamla türlü işler yapılıyor ve umumi inkılaplar oluyor ki, Adeta bütün bu saraydaki mevcut taşlar, topraklar, ağaçlar, her bir şey. Birer fail-i muhtar gibi. Bütün bu alemin nizamat-ı külliyesini gözetip ona tehdit ki hareket ediyor. Birbirinden en uzak şeyler birbirinin imdadına koşuyor. İşte bak, Gaid'den hacip bir kafile çıkıp geliyor. Haşi 2, umum hayvanatın erzakını taşıyan nebatat ve eşcar kafileleridir.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 Yalnız pişirilecek taanlar bir deste gaybi tarafından birer ipe takılıp ona karşı tutuluyor. Haşiye 4, ip ve ipe takılan taan ise ağacın ince dalları ve leziz meyveleridir. Bu tarafa da bak, bu biçare, zayıf, nahif, kuvvetsiz hayvancıklar nasıl onların başı önünde, latif gıda ile dolu iki tulum takılmış. Haşiye 5, iki tulum ise validelerin memelerine işarettir. İki çeşme gibi yalnız o kuvvetsiz makleb onu ağzına yapıştırması kafidir elhasil bütün bu alemin bütün eşyası birbirine bakar gibi birbirine yardım eder birbirini görür gibi birbirine el ele verir birbirinin işine ketmek için birbirine omuz omuza veriyor bel bele verip beraber çalışıyorlar her şeyi buna kıyas et taaduk ile gitmez. İşte bütün bu haller iki kere iki, dört eden derecesinde katli gösterir ki, şu sarayı ı azibin ustasına ve şu garip alemin sahibine her şey müsahkardır. Her şey onun hesabına çalışır. Her şey ona bir emir ver, nefer hükmündedir. Her şey onun kuvvetiyle döner. Her şey onun emriyle hareket eder. Her şey onun hikmetiyle tanzim olur. Her şey onun keremiyle muavimet eder. Her şey onun merhametiyle başkasının imdadına koşar, yani koşturulur. Ey arkadaş, haddin varsa buna karşı bir söz söyle. Sekizinci Birhan Gel ey nefsin gibi kendini akıl zanneden akılsız arkadaş. Şu sarayı ı sahibini tanımak istemiyorsun. Halbuki her şey onu gösteriyor, ona işaret ediyor, ona şehadet ediyor. Bütün bu şeylerin şahadetini nasıl tekzir ediyorsun? Öyleyse bu sarayı da inkar et ve alem yok, memleket yok de ve kendini de inkar et, ortadan çık. Yahut aklını başına al, beni dinde İşte bak, şu saray içinde bulunan ve memleketi ihata eden yeklesak unsurlar, mademler var. Haşi bir, unsurlar, mademler ise pek çok müntazam vazifeler var. ve izni Rabbani ile her muhtacın imdadına koşan ve emri ilahi ile her bir yere medet veren ve hayatın levazımatını yetiştiren ve zihayatı emziren ve masmuat ı ilahiyenin nescine nakşime menşe ve müvellil ve beşik olan hava, su, ziya, toprak unsurlarını işaret ediyor. memleketten çıkan her şey o maddelerden yapılıyor. Demek o maddeler kimin mülkü ise bütün ondan yapılan şeyler de O'nundur. Tarla kimin ise mahsulat da O'nundur. Deniz kimin ise içindekiler de onundur. Hem yani bak, bu dokunan, yapılan şeylerin her bir cinsi, öyle bütün memleketin her tarafında bulunuyor. Bütün evnai cinsleriyle öyle intişar etmiş, beraber olarak birbiri içinde, bir tarzda, bir anda yapılıyor, neskediliyor. Demek bir tek zatın işidir, bir tek emirle hareket ediyor. Yoksa böyle bir anda, bir tarzda, bir keyfiyette, bir heyette ittifak ve muhafakat muhaldir. Öyleyse, bu sanatlı şeylerin her birisi, o gizli zatının bir ilan namesi hükmünde onu gösteriyor. Güya her bir çiçekli kumaş, her bir sanatlı makine, her bir tatlı lokma, o muciz numa zatın birer sikkesi, birer hakimi, birer nişanı, birer tıvrası hükmünde, lisan hal ile her birisi der, ben kimin sanatıyım? Bulunduğum sandıklar ve dükkanlarda onun mülküdür. Ve her bir nakışlar,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 Bütün memlekette intişar eden sanatlar, birbirine benzediği ve bir tek sikke izhar ettikleri için bütün memleket yüzünde intişar eden maslolar, her bir şeye hükmeden tek bir zatın sanatları olduğunu gösteriyorlar. İşte en iyi arkadaş, madem şu memlekette, yani şu saray muhteşemde bir birlik alameti vardır, bir vahdet sikkesi var. Çünkü bir kısım şeyler bir iken ilhafısı var. Bir kısım müteaddik ise fakat birbirine benzediği ve her tarafta bulunduğu için bir vahdet-i gösteriyor. Vahdet ise bir vahidi gösterir. Demek ustası da, maliki de, sahibi de, saniyi bir olmak lazım gelir. Bununla beraber sen buna dikkat et ki, bir perde-i kalınca bir ip çıkıyor. Haşi 2, kalınca bir ip meyvedar ağaca, dinler ipler ise dallarına,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 Hedayayı, şu mahluklara uzatan zatı tanımamak, ona teşekkür etmemek, ne kadar divanece bir harekettir. Çünkü onu tanımazsan, bir mecburiye diyeceksin ki, bu ipler, uçlarındaki elmasları, sahip hediyeleri kendileri yapıyorlar, veriyorlar. O vakit her ipe bir padişahlık manasını vermek lazım gelir. Halbuki, gözümüzün önünde biri gaybi o ipleri dahi yapıp, o pedalyayı onlara takıyor. Demek bütün bu sarayda her şey kendi nefsinden ziyade o muciznuma zatı gösteriyor. Onu tanımazsan bütün bu şeyleri inkar etmekle hayvanla yüz derece aşağı düşeceksin. Dokuzuncu ruhan. Gel ey muhakemesiz arkadaş, sen şu sarayın sahibini tanımıyorsun. Ve tanımak da istemiyorsun. Çünkü istibat ediyorsun. Onun acip sanatlarını ve halatını aklı sığıştıramadığından inkara sapıyorsun. Halbuki asıl istimaat, asıl müşkilat ve hakiki suubetler ve dehşetli kürfetler onu tanımamaktadır. Çünkü onu tanısak bütün bu saray, bu alem bir tek şey gibi kolay gelir, rahat olur. Bu ortadaki ucuzluk ve mevzuliyete yetemedar olur. Eğer tanımazsa ve o olmazsa, o vakit her bir şey bütün bu saray kadar müşkilatlı olur.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 Gel, el bir parça insafa gelmiş arkadaşlar. 15 gündür, biz buradayız. Haşliye iki, 15 gün sinir teklif olan 15 seneye işarettir. Eğer şu alemin nizamlarını bilmezsek, padişahını tanımazsak, cezaya müstahak hak oluruz, Özrümüz kalmadı. Zira 15 gün, dünya bize millet verilmiş gibi bize ilgi Elbette biz baş boş değiliz.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 Hiçbir şey noksanı bırakmayarak idare ediyor. İşte bak, vakit ve vakit. Bir kabı doldurup boşaltmak gibi. Şu sarayı, şu memleketi, şu şehri. kemale intizamla doldurup, kemale hikmetle boşalttırıyor. Bir sofrayı da kaldırıp indirmek gibi. Koca memleketi baştan başa çeşit çeşit sofralar. Bir desti galbi tarafından kaldırır, indirir tarzında. Mütenevzi yemekleri sırayla getirip getirir, Onu kaldırıp başkasına getirir. Haşhi üç sofralar ise yazda zeminin yüzüne işarettir ki yüzer taze taze ve ayrı ayrı olarak matbahaya rahmetten çıkan rahmani sofralar serilir, değişirler. Her bir bostan bir kazan, her bir ağaç bir kapıdır. Sen de görüyorsun ve aklın varsa anlarsın ki o dehşetle haşmet içinde hatsiz sahabetli bir kerem var. Hem de bak ki o gaybi zatın saltanatına Birliğine, bütün bu şeyler şehadet ettiği gibi öyle de. Kafile kafile arkasından gelip geçen, o hakiki perde perde arkasından açılıp kapanan bu inkılatlar, bu tahabbulatlar o zahkın yanına, bekasına şehadet eder. Çünkü zaval bulan eşya ile beraber esbatları dahi kayboluyor. Halbuki onların arkasından onlara ısrar ettiğimiz şeyler tekrar oluyor.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 lukuşlarıdır, aynalarıdır, sanatlarıdır. 11. Mürhan Gel ey arkadaş, şimdi sana geçmiş olan on birhan kuvvetinde katli bir birhan daha göstereceğim. Gel bir gemiye bineceğiz. Şu uzakta bir cezire var, oraya gideceğiz. Haş'e 4 Gemi tarihe ve cezire ise asr-ı saadet işarettir. Şu asrın zulümatlı sahilinde mimsi medeniyetin giydirdiği libastan soyunup Zamanın denizine girip, tarih ve siyer sefinesine binip, Asr-ı Saadet ceziresine ve ceziret ül meydanına çıkıp, fahri âlemi aleyhissalâtu Selam iş başında ziyaret etmekle biliriz ki, o, saat, o kadar parlak bir gürhane devhiddir ki, zeminin baştan başa yüzünü ve zamanın geçmiş ve gelecek iki yüzünü ışıklandırmış, küfür ve dalalet zulümatını dağıtmıştır. Çünkü bu tılsımlı alemin anahtarları orada olacak. Hem herkes o cezireye bakıyor. Oradan bir şeyler bitiyor. Oradan emir alıyorlar. İşte bak görüyoruz. Şimdi şu cezireye çıktık. Bak pek büyük bir iştima var. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi. Mühim ihtifal görünüyor. İyi dikkat et. Bu cemiyet azimenin bir reisi var. Gel daha yakın gideceğiz. O reisi tanımalıyız. İşte bak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 Mühim lamba kamerdir ki, onun işaretiyle iki parça olmuş. Yani Mevlana Camii'nin dediği gibi, hiç yazı yazmayan o ümmi zat, parmak kalemiyle sahife-i semavide bir elif yazmış, bir kırkı iki elli yapmış. Yani şaktan evvel kırk olan mine benzer, şaptan sonra iki hilal oldu, elliden ibaret olan iki nuna benzeri. Demek bu memleket bütün mevcudatıyla onun memuriyetini kanıyor. Onu gaybi bir zat-ı en has ve doğru bir tercümanıdır. Bir delvan salkanatı ve tılsımının keşafı ve evamirinin tebliğine emin bir elçisi olduğunu biliyor gibi onu dinleyip itaat ediyorlar. İşte bu zatın her söylediği sözü, Etrafındaki bütün aklı başında olanlar, evet, evet doğrudur derler, tasdik ederler. Belki şu memleket dağlar, ağaçlar, bütün memleketleri ışıklandıran büyük nur lambası, o zaten işaret ve emirlerine baş eğmesiyle, evet, evet, her dediğin doğrudur derler. H-3, büyük bir nur lambası güneştir ki, arzın şarttan geri dönmesiyle yeniden güneşin görülmesi, kucağında Peygamberin aleyhissalatü vesselam yatmasıyla, ikimli namazını kılmayan İmam Ali, anh, o mucizeye binaen ikimli namazını eda anı İşte ey sersem arkadaş, şu padişahın hazine-i hassasına mahsus, bin nişan taşıyan şu muğrani ve muhteşem ve pek ciddi zatın bütün kuvvetiyle, bütün memleketin ileri gelenlerinin tahta tasdikinde, Bahsettiği bir zat-ı ve zikrettiği evsafından ve tebliğ ettiği evamirinde hiçbir vecihle hilaf ve hile bulunabilir mi? Bunda hilaf-ı hakikat kabilse şu sarayı, şu lambaları, şu cemaati hem vücutlarını hem hakikatlarını tekzip etmek lazım gelir. Eğer haddim varsa buna karşı itiraz parmağıza gör. Nasıl parmağın nurhan kuvvetiyle kırılıp senin gözüne sokulacak? 12. bürhan, gel ey bir parça akla başına gelen birader, bütün 11 bürhan kuvvetinde bir bürhan daha göstereceğin, işte bak, yukarıdan inen ve herkes ona hayretinden veya hürmetinden kemal dikkatle bakan şu nurani ferman'a bak. Haşiye 4, nurani ferman Kur'an'a ve üstündeki tura ise ircazına işarettir. O bin nişanlı zat, onun yanına durulur o fermanın mealini umuma beyan ediyor. İşte şu fermanın üslupları öyle bir tarzda parlıyor ki, herkesin nazar istihsanını istihzânını ediyor ve öyle ciddi, ehemmiyetli meseleleri zikrediyor ki, herkes kulak vermeye mecbur oluyor. Çünkü bütün bu memleketi idare eden ve bu sarayı yapan ve bu acayibi izhar eden zatın şüunatını, efalini, ev amirini, ev safını birer birer beyan ediyor o fermanın heyet umumisinde bir turrey azim olduğu gibi bak her bir satırında her bir cümlesinde taklit edilmez bir turza olduğu misli ifade ettiği manalar hakikatlar emirler hikmetler üstünde dahi o zata mahsus birer manevi khatem hükmünde onu has bir tarz görünüyor el o ferman azam güneş gibi o zata azamını gösterir kör olmayan görür ''İşte ey arkadaş, aklın başına gelmişse bu kadar kafi, eğer bir sözün varsa şimdi söyle.'' O inatçı adam cevaben dedi ki, ''Ben senin bu bürhanlarına karşı yalnız veririm.'' ''Elhamdülillah, inandım. Hem güneş gibi parlak ve gündüz gibi aydın bir tarzda inandım ki, şu memleketin tek bir i zülkemali, şu alemin tekbir sahibi zülcelali.'' Şu sarayın tek bir saniyüzü cemali bulunduğunu kabul ettim. Allah senden razı olsun ki beni eski inadımdan ve divaniliğimden kurtardın. Getirdiğim bürhamların her birisi tek başıyla bu hakikati göstermeye kafi idi. Fakat er bir bürham geldikçe daha revnaklar, daha şirin, daha hoş, daha nurani, daha güzel marifet tabakaları pano perdeleri muhabbet pencereleri açıldığı için bekledim dinledim tevhidin hakikatı uzmasına ve amen kübillah imanını işaret eden hikaye temsiliye tamam oldu Rahman, tefsir-i kuran nuru iman sayesinde tevhid hakikatçenin güneşinden hikaye temsiliyedeki 12 burhana mukabil 12lem a ile bir mukaddimeyi göstereceğiz o min Allah'ın tavsiyesi ve ve hidayet ancak Allah Kadir.